Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nureddin Yıldız Hocamla birlikteyiz. Bir İslam'dan hayata ölçüler programında daha. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Müslüman. Teşekkür ederiz. Efiyettesiniz, geçmiş olsun. Elhamdülillah. Böyle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 Kul hakkı belki her yerden önce, herkesten önce ailede düşünülmeli. Neden? Evet. Neden? neden? Çünkü kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kıyamet günü insanların mahşer yerindeki sıkıntılarından söz ederken, evet. "Yöme yefirrul maru min ahi ve ummi ve abi ve sahibeti ve benihi" buyuruyor. Herkes o gün kardeşinden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 İnsanlar yüzde yüz aile içindedirler ama yüzde yüz o gün otobüste değildirler. Evet, yüzde yüz fırına uğramamıştır herkes o gün. Evet. Fırına yüz bin kişilik bir kasabada 20 kişi uğramıştır, otuz kişi uğramıştır. Ama muhakkak insanlar eşleriyle, çocuklarıyla, kardeşleriyle bir arada bulunmuşlardır. Biz Allahu Teala'nın hakkı dışındaki haklara kul hakkı diyoruz değil mi? Evet. Bu bir kural.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 Diyelim ki biz kıyametten, haydi kıyameti tasvir edelim derken Hitler'den başlarız değil mi? Hitler ne hesaba dirilecek o gün? Evet. Firavundan, Karun'dan, Nemrut'tan değil mi başlarız? Kötü evet. Şu Kur'an-ı Kerim'i yasaklayan Ebu Cehil'den. Ebu Cehil'den ama kitabımız nasıl başlıyor? Ana baba diyor. Dövmeye firul maru minahî ve ummi ve ebî ve beni. Çocuklar, eşler. Herkes o gün yoğun bir gündemi olacak. O yoğun gündem aileden başlıyor. Neden kaçar diye e, anlamak lazım hocam. O ayette mesela. Niye ayette öyle başlıyor? E, Ye yefirul mer'ü min akhihi Niye kardeşimden kaçar? Kişi kaçayım. niye kardeşinden Anne kaçar? Evet. Anne neden doğduk. İşte burada bu. Hesaplaşma gör... Çünkü hocam evet. benim Karun'la Firavun'la bağımı nasıl kuracaksınız?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 Aile dünyasını bizim bir dakikasının bile bizim için kıyamet günü endişe nedeni olacağını düşünerek muamele etmemiz lazım. Yani deyim yerindeyse düşünmeye başlayacaksak aileden düşünmemiz gerekiyor. Hocam şimdi gerçekten zannediyorum ki anlaşılmıştır ailede kul hakkı hassasiyeti e, nin zorunluluğu.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 Evlatlar arasındaki adaleti elli yaşındayken de görmek istiyor bir evlat, altmış yaşındayken evet. de görmek istiyor. Evet. Çok daha basit bir örnek vereyim. Bir muhabbet esnasında bir kardeşimiz babasına kırık olduğunu bana söyledi. Hocam bakınız ailede kul hakkı nasıl oluşuyor? Evet. Ben Kaç dedim, yaşında? Bu bahsettiğim kırıklarında evet. e, müftü bey bir kardeşimiz. Kendisi hmm, müftü. müftü. evet. Şundan açıldı mesele. Dedi ki hocam dedim.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 Ulan ne tonlarca mı süt içtim hocam dedi. Yani sanki dedi bir varil süt içiriyor her gün bana dedi. O süt dedi. benim İmam bitirdim. İlahiyata girdim. O sütü hala dedi hocam konuşuyor annem dedi. Müftü olunca dedi başları dik oldu dedi. İşte oğlumuz müftü oldu falan Hı -hı. diye. Çok e, mutlu oldular zannediyordum ben dedi. Ee. Fakat şu anda babam ağır hasta tedavi görüyor dedi. Benimle aynı şehirde yaşıyor.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 ...ben ona hiçbir kabahatim olmadı... ...okul müdürünün... ...iki üç kere arayışını affetmiyorlar... ...yani bir... Evet. ...yüksek tonajlı bir baba herhalde bu... Demek ...beni niye de, arar sevgi müdür? Sevgide eşit... ...bölüşme... Hocam bu de... bütün ailelere geçerli demiyorum... Evet. Ee, ...böyle bir hata yaptı herkes tövbe etsin... ...onu da demiyorum... ...insan yaşlandıkça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 Bu yüzden ailede kul hakkı e, dış alandan daha fazla dikkat çekmesi gerektiği halde maalesef çekmiyor. Buna maalesef evet, diye bir yani, ön koymamız lazım. E, otobüste birinin ayağına bastınız mı? İlk defa oluyor. İlk defa oluyor. Bu çok önemli. Özür dilemeniz Özür lazım. Özür diliyorsunuz. Ama evde 50 kere ayaklara basılıyor.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 ...ve kaynak olarak... ...kendilerini de ortaya koydukları... ...fakihlerin... ...yazdığı bir ilm ihtiyacımız var... ...artık. Aile içinde... ...iletişim diye... ...yazılmaya başlandı. Evet. Aile içi kul hakkı dosyaları... ...diye bir ilm halde... ...yazmamız lazım. Hep bu dövmekle... ...sınırlandırılıyor. Evet. Yani döv dövmek... ...kul hakkı olarak görülüyor. Ama... ...mesela anne...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 Ne diyeceğiz yani? Ya kardeşim... İki olacak. Ya bunu bizzat diyeceğiz. Hatırlıyor musun sen bugün gün saçından <gülüyor> asılmış, dövmüştü Onu ben yapmıştım <gülüyor> diyeceğiz. Ya o da şaşıracak üzerinden 60 sene geçmiş. Ne yapıyorsun sen bunu? Bu, buna diyecek. kaç kişi cesaret eder hocam? <gülüyor> Kıyametten korkan herkes cesaret evet, eder. Evet. Bu bir imam evet. meselesi. Yani orada birbirinden kaçmamak için. Aa, burada... O da toplayıp çocuklarını, damatlarını toplayıp gelsin, alın intikamımı desin, hak sahibi ben olayım bu sefer. Evet. Ya da desin ki, gönder beni bir umre helal edeyim hakkımı desin. <gülüyor> ya hocam, kıyamete <gülüyor> iman ne demek, ne demek ya? Demek, değil değer, kıyamete... değer tabii. Tabii, doğru. Değer evet. tabii. Yok, kıyamet günü buluruz bir çaresini diyorsak, o zaman amentübillahi'e yeniden dönmemiz lazım. Hangi ya. kıyamete iman Ahirete, ediyoruz? Ahirete değil ne mi? Ne çaresi buluyoruz orada biz ya? Evet. ne çaresi evet. yok şu olur ikimiz de çocuktuk ikimiz de anlamadık bu işi sen de bana geçen e, çocukluk dönemimizde şöyle yapmıştın o dosyaları bu şekilde açmak kimsenin yararına değil, değil. ama bir bayramda böyle. hadi ne geçtiyse Hani bir bayram evet. günü oturup üstün gür helalleşme yerine en büyük ailenin bacılar açmayalım bu işi abiler Kapatalım bugünleri, topluca bir helalleşelim. Özel bir kasıt varsa, özel bir cinayet varsa ki bunlara örnek açmak istemiyorum. Çok kötü şeyler bunlar. Mesela çok yakın bir zamanda e, bir kızcağız nişanı bozuluyor üç defa, üçünde de iki sene sonra anlıyor ki abi yapmış bu işi. Nişanı bozdurmayı. Nişanı işi. bozmuş. Bozuştaki şey.